Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri, bir gariplerin kitabı programda daha Profesör Doktora Temcebeceoğlu hocamızla birlikteyiz. Öncelikle hepinizi saygı, muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda malum olduğu üzere Kıymetli hocamız bize Muhammed Esad Evihli Hazretlerinin hayatını, eserlerini, menakıbını ve hatıralarını anlatıyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem hocam. Yusuf Efendi Hazretlerinin bu tefekkürle alakalı kanaatleri nelerdir? Tefekkür nedir? Zikirle tefekkür arasında girdi nedir? Yusuf Efendi tefekkürden nasıl bahsediyor? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet, evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim tefekkürü anlatmadan önce kelimenin semantik yapısını incelemekte fayda var. Evet. dil özelliğini ön plana çıkarmakta fayda var. Şimdi, tefaül babından fekera düşündü. Tefekkere de düşündü manasına. Evet. Fikir ve tefekkür. Manası aynı aslında. Yani tefekkür şu. Fikir ile tefekkür arasında en büyük fark şu. Fikirde içselleştirme yok. Tefekkürde içselleştirme var. Evet. Yani düşünüyorsun, düşünüyorsun, bir çaba, gayret, bir sonuç çıkarıyorsun ve kendince doğrudur ve kendi kalbin kabul ediyor. Tefekkür budur. Evet. Aklıma bir fikir geldi ama vazgeçtim diyebiliyorsunuz da tefekkürüm neticesinde ...ben şu sonuca vardım deyince... ...onlardan biraz vazgeçmek... ...kolay bir olay olmuyor. Tefekkür, He. fikir. Aynı. Yani... ...üç harfli fekara fiili tefekkara... ...ye tefekkaru tefekkür. Yani... ...üç iken ...beş harfli humasi oluyor... ...içselleştirmek manası var. Derin derin düşünmek. Teemmül. Derinlemesine. Yüzeysel. Sati değil... derinlemesine ve iç çile çekiyorsunuz. Evet. İç çile çekerek elde ettiğiniz sonuç, tefekkür ve Kur'an-ı Kerim'de de dikkat edin, fikir kelimesi hiç geçmiyor. Evet. Fikir, yani fekera geçmiyor. Ama tefekkera ve türevleri çok, çok geçiyor. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تَتَفَكَّرُونَ Veyahut da bu gibi tefekkürle ilgili ayetler pek çok, yani düşününce bu şekilde kapsamlı düşünmek, derin düşünmek, böyle yüzeyde kalmadan düşünmek. Buna bu tefekkürden gayede şu olmuş oluyor. Hani biz Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Evet. Okuyoruz. Her ayetin sonunda bir vakıf işareti var. Yani dur işareti var. O vakıf dur demektir. Eğer o vakıfta gelip de okuma sırasında durursan... ...sende üzerinde durman nedeniyle düşünmeye sebep oluyor. Evet. Tefekküre sebep oluyor durmak. Ve dolayısıyla vakıf vukufiyete yani anlamaya yol açıyor. Bunun İngilizcesi de var. Standing. Yani. Duruyorsunuz, bekliyorsunuz... ...ondan sonra understanding... durmak, anlamak. vakıf, standing. Efendim söyleyeyim, vukufiyet, anlamak, understanding. Arapçası da aynı, Türkçesi de aynı, evet. İngilizcesi de aynı. Ve Almancası da böyleymiş bunun. Sonradan ben takip ettim. Almanca bilen arkadaşlara sordum. Aynı bu durmak ve düşünmek. Hakikaten insan spor yaparken düşünemiyor. Evet. Spor yaparken o Klinik psikologlardan birisi öyle söylüyordu. Ancak olsa olsa geçici bir gaybet hali yaşanır. Yani düşünmemek bir gaybetin tezahürüdür. Böyle bir gaybet başlangıcıdır hareket halinde. Düşünemiyorsunuz. Hareket halinde tefekkür olmaz. Evet. Mutlaka durmak lazım. İşte tefekkürde böyle bir derin anlam yatıyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. ve Kur'an-ı Kerim'de düşünmekle ilgili ayetlerin sayısı biliyorsunuz. Her zaman dillendiriyoruz. 700 tane. İnsan, evet. Hucuri, Keşfül Mahcub adlı eserinde insanın şu bedenini, kendi varlığını eliyle, ayağıyla, gözüyle, burnuyla, diliyle, kulağıyla ortaya koyuyor. Bedenin ortaya çıkması, bedenin kendi varlığını göstermesi vücut azayı cevarihiyle oluyor. Evet. Nefsimizin de ortaya çıkması arzular ve hevalarla, isteklerle ortaya çıkıyor nefis. Peki ruhumuzun ortaya çıkışı nasıl? O da akılla, fikirle, tefekkürle, düşünmekle, teemmülle, mürakabeyle. Evet. Yani akletmek. Ruhun bir fonksiyonu, daha doğrusu ruhun bir kabiliyetidir. Tefekkür, teakkül, yani, tedep. Ruhun bir kabiliyetidir. Ruhumuza ait bir potansiyeldir. Ama ruhumuzun çok küçük bir potansiyelidir. Ve ma'ûti'tum mine'l ilmi illâ إِلَّا qalîlen ayet-kerimesinden karine yoluyla ortaya çıkarılan sonuca göre insanın ruhunun tefekkür kabiliyeti bütün bir ruhuna göre binde bir bile değil illâ qalîlen mastar gelmiş. qalîlen mastar başında hmm. el kelimesi yok. Eliflam olsaydı, El-Kalil olsaydı istirak manası olabilirdi. Yani bir insanın aklının çok böyle kuşatıcı olduğuna dair bir anlam çıkarabilirdik oradan. Galilen diye nekle geliyor. Nekekel isimler de bir sınırlılık vardır. Ve bizim tarafından, tarafımızdan bilinememezlik, bizim tarafımızdan anlaşılamamazlık. İlla Galilen. Ruhun bir kabiliyeti ama, ruhun bir potansiyeli ama Çok küçük bir potansiyel bu. Esas arkada aklın kuşatamadığı la tüdrikuhul ebsar akıllar Allah'ı kuşatamaz. İşte nokta-ı süveyda diye giriş habutta, letaif diye konuştuğumuz evet. kalp, ruh, sır, kafi, ahva, ruhun bu kabiliyetleri, ruhun bu potansiyelleri akıl ötesidir. Ve tefekkürle hiçbir alakası yoktur. Evet. Ancak ruhun Çok az bölümü tefekkürle alakalı. Yani tefekkürün bir insan natüründe, bir insanın yapısında tefekkürün yeri nedir? Ruha göre bu kadardır. Yani binde bir bile değil. Ve onunla biz koca bir dünyayı idare ediyoruz. Bütün bir hayatı idare ediyoruz. Ve acaba ruhumuzun kabiliyetleri, daha başlı kabiliyetleri nedir? Bilemiyoruz. Biz öldükten sonra, Bu kabiliyetlerimizin hepsi ortaya çıkacak. Onun için bilmedik lezzetler, bilmedik, eee söyleyeyim, tatlar, bilinmedik yapılar ortaya çıkacak. Yani ruhumuz bütün kabiliyetlerini biz bu dünyada ortaya çıkaramıyoruz. Mürşidi kamiller bile ancak belli bir miktarda ortaya çıkarabiliyor. Ahirette hepsi çıkacağı için ahiret nimetleri çok büyük olacak. Evet. Şimdi göz, kulak, el, beş duygu organlar sınırlı olduğum için, bilgi ve tefekkür sınırlı olduğu için, akıl da sınırlı olduğu için ve bütün bir ruhun pek az küçük bir parçası olduğu için, bütün ruhun acaba diğer bilemediğimiz potansiyellerine, akıl ötesi olduğu için konuşamıyoruz. Akıl ötesidir. Yani irrasyonel bir alandır. Ve konuşulamaz. Makulat değildir. Sadece Allah'ı zikreder, gaybete dalarsınız. orası bir yokluk, bir kuantum, bir gaybet, bir bilinmezlik, entropi, kaos, karanlık. Teslim oluyorsun. Bilmiyorum. Allah, teslim oldum. Bitti, bu kadar. Evet. evet. Ama tefekkür buraya kadar getirir. Tefekkürün bittiği yerde işte bu bahsettiğim iman başlıyor. Allah'ı akılla buluruz ama Allah'ın mahiyeti hakkında hiçbir şey konuşamayız. Akıl orada duruyor. La tefekkereu fi zatillah. Allah'ın zatı hakkında tefekkür edem etmeyiniz. Çünkü akıl sınırlıdır. Evet. Allah sınırsızdır. sınırdı sınırsızlık kuşatamaz. Tefekkürün sınırını çizmiş olduk. İşte bu fikir tefekküre dönüşürse ruha bu şekilde daha doğrusu insanın Allah'a ulaşacağı, Allah'a varabileceği ruhunun o potansiyellerine giriş ve düşünmemenin ortaya çıkması yani gaybet talim edene geliyor. Tefekkürün derinlemesi murakabedir. Murakabenin başlangıcı gaybetin başlangıcı. Ve gaybete kadar götürüyor tefekkür. O gaybet başlangıcından biz murakabe ediyoruz. Murakabenin gelişmiş şekli düşünmemeyi düşünmektir. Yani düşündüğünüz kulluğu vallahu ahad murakabesinde ve huve meakim enama murakabesinde ve nahnu akarebi ileyhinn hablil verid murakabesinde. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Murakabelerinde başlangıçta yarı kaybet vardır. Sonunda düşünce kayboluyor. Kendin kayboluyorsun. İşte Allah'a kavuşmuşluk hali odur. Anlatılamaz bu. Anlatılırsa aklın sınırları içerisine girmiş oluruz ve yanlış konuşuruz. O haller anlatılamaz. Menlem لَمْ يَزُقْ لَمْ يَعَرِفْ Tatmayan bilmez. Bir haz var ama o hazı ifade etmek yani biraz zor. Yok. ifade yaşanılır. O kadar. Bundan ibarettir. Ben Allah derim bütün tüylerim diken diken oluyor. Sen Allah diyorsun hiçbir yerin kıvıldamıyor. İşte o senin halin. Bu da benim halim. Bilemeyiz bunu. Evet. Ancak kenarına köşesine işte ah minel aşk diyor. Tekkeleri konmuş. Ah! Ah minel aşk! Ah! Ah aşka! Aşka ah! aşktan dolayı ah ama min hariceriyle takrib manası var. Aşka yapışanlar neler yaşıyor biliyor musunuz? Ah ve devam ediyor. ah minel aşk ve halatiha. Aşka ah aşkın hallerine de ah evet. Yani anlatılamaz. Anlatamınca çaresizim ben. Sadece ah diyoruz ya. Yani. Bir ah diyor, o kadar. O kadar. Ünlem. Evet. Yani bundan sonrası aşka adım bastığın andan itibaren... ...anlattığın her şey aklı sınır, aşkı sınırlamaktır. Anlatılamayan, bilinmeyen bir alan yaşanır. Herkes yaşadığı neyse onu bilir. Mevlana'nın yaşadığı aşkı ben bilemem. Ben kendi aşkımı bilirim, kendi aşkımı yaşarım. Mevlana'nın aşkı bende yok. Peygamberimizdeki aşk da Mevlana'da yok. Evet. Allah'ın kendi zatına olan aşkı da peygamberimizde yok. Onun için zatî aşkı hedeflenmiş ve referans noktası olarak gösterilmiştir. Oraya hiçbirimiz ulaşamayacağız. Ulaşabilseydi bir kul varlığı o da haşa Allah olurdu. Hiçbir kul Allah olamaz. Allah Sübhan olan Allah'tır. Allah her şeyden münezzehtir. Allah mütealdir. Allah transandantal bir varlıktır. Onun adından bile bahsetmek ağırlık verir. Allah kelimesiyle bir ağırlık. O bile ağır geliyor. Hu. O. O biraz rahatlatıyor. Evet. O ne? Gaybet. Hüve. Yani gaybet sigası. O. Birinci tekil. Üçüncü e, tekil şahıs. O. Bitti. O. Evet. Başka bir şey yok. Allah kelimesinin bile manası yok. O bile bir ağırlığı var. Bunu bilinmiyor. Bilemiyoruz biz bunu. Sadece orada bizden istenen Müslümanız ya, İslamız ya, teslim ol. Ya Rabbim, bilmiyorum, aklım da ermiyor. Teslim oldum. Kader, aşk, Allah. Bunlar bilinmeyen şeyler. Bilinmeyen şeylere kaçılmaz. Teslim onur. Kaçarsan altında ezilirsin. Teslim olursan, teslim olduğun şeyi kuşatabilirsin. Hatta birisi bana bunu anlayamadım hocam dedi. Anlatayım dedim. Allah senin hizmetkarın olur mu? Yok hocam haca ben Allah benim ben değil ben Allah'ın hizmetkarı olurum dedi. Evet. Hadi Tuhaf yani ifadelendirilişi bile bir tuhaf. Allah benim hizmetkarım olur mu? Ya Allah hizmetkar değil. Allah müteahil. Subhan olan bir Allah. Her şeyde Ya e, Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Muhammed suresinde. Allahümme sallâ ilâ Muhammed. İn tensurullâhe yansurküm. İn tensurullâhe. Siz Allah'a hizmetkar olursanız... Yansurküm ullâh. Allah size hizmetkar olur. Ama sen hizmetkar olursan... Sen Allah'a neysen, o da sana öyle. Yardım maalesef. Teslimiyet. Evet, evet. teslim etmek, yardım etmek, hizmet etmek. Olay bu. قَالَ مَنْ اَنْسَارِي اِلَى اللّٰهِ Allah yolunda kim bana yardımcı olur? قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْمُ اَنْسَارُ اللّٰهِ Allah'ın yardımcıları biziz. Hizmetçilere biziz. Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı? Yok. Aslında onlar Allah'a değil. Özde kendilerine yardım ediyorlar. O sırra erdikleri için insan hizmete bir hizmet verildiği zaman bu benim için lazım bir şey. Bu bana göre ...bunun izafiyeti... ...bunun bağıntısı... ...beni, referans... ...benim, hizmet okuyunca... ...kendime koşuyorum ben aslında. Allah'ın yani, dinine yardım etmek kendine, demek. Allah'a Allah koşmak demek. Evet. Yani hizmete koşmak demek... ...aslında Allah'a koşmak. Allah'a koşmak, kendine koşmak demektir. İntansurullah'a yansur küm. Doğru orantı bunu gösteriyor. Hazreti Ömer'e soruyorlar... ...sırtında yağ taşıyorsun... Yırt sırtında şeker taşıyorsun. Sırtında un taşıyorsun. Geceleyin sabahlara kadar dolaşıyorsun. Çadır çadır ev ev fakir arıyorsun. Bu yorgunluk niye ey halife, ey emir müminin denilince Hazreti Ömer ben fakir aramıyorum diyor. yeni arıyorsun? Ben Allah'ı arıyorum diyor. Allah fakirin yanında diyor. Evet. Allah diye aradı da, Allah herkesin kendi kalbinde ...kendi özünü arıyor yani. Ömer kendini arıyor. Ne buldu... ...kendinde buldu. Dışarıda bir şey yok. Ne varsa kendinde var. Anlayana sivrisin Evet. Anlamayanı artık... ...siz tasavvur edin. Hocam tefekkür kelimesine... ...dönersek bu tefekkürün... ...kelime manası nedir? Terim manası nedir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Yani... tefekkür, tezekkür, tedebbür bunlar birlikte kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu müştaklarıyla beraber 800'e yakın yerde geçti. Evet e, Söyleniyor bu kelimenin. Yani düşünmeyle alakalı 800'e yakın e, ayetin olduğu, 800'e yakın yerde geçti ifade ediliyor. Tabii bu e, şey, Dügat'te bu İbn-i Manzur Lisan-ül Arap cilt 5 sayfa 65'de fiir-i zabadi el kamusul muhid cilt 2 sayfa 110'da Asım Efendi, kamus tercümesinde Cilt 2, 611 sayfasında, Ragım'ın müfredatında sayfa 392'de özet olarak şu manalar veriliyor. Evet. Düşünmek, bir. iki, aklın harekete geçmesi. Yoğun olarak lukat kitapları düşünmek ve duragan aklın, pasif aklın harekete aktif aklı. hale getirilmesi, aklın aktive edilmesi. Aktive edilmeyen, akla tefekkürlenmez. Gaybet halinde aklın tefekkürü yoktur. Onun için gaybet haline tefekkürlenmez. Az önce onu anlatmaya çalışmıştım. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Terim olarak da istilahi olarak, terminolojik olarak, yani bir tısavvuf kavramı olarak ne anlama geliyor? Lügatta bu manaya geliyor da, peki tısavvuf açısından ne anlama geliyor? bunu anlayalım. Evet. Efendim, terim olarak, ıslah, terminolojik olarak eşyanın manasının anlaşılabilmesi için kalbin uyanık olması. Yine eşyanın hakikatine doğru giden yolda bir araç kullandığımız. Hani bıçak ne için kullanırız? Ekmek kesmek, domates kesmek için kullanırız. Akıl da bir bıçak gibi işyanın hakikatini bulmaya yarayan bir araç. Bir gereç. Yani amaç değil akıl. Araç. Bu aracı amaçsallaştırırsanız o zaman rasyonalist olursunuz. Aklı putlaştırırsınız. Çok yakışıklı bir firavun olursunuz. Ondan sonra ayağa kalkar. Başınızı dik tutar. Ene rabbükümül âlâ dersiniz. Evet. Aklı amaç hale getirmemek lazım. Rasyonalist olmamak lazım. Pozitivist, o gün komut felsefesinde olduğu gibi pozitivist olmamak lazım. Akıl her şey değil. i̇mam Gazali bütün mutsalvılar akıl sınırlı diyor. Akıl ötesinde bir üst akıl var. Şu konuştuğumuz dil ötesinde, üstünde bir üst dil var. Alt dili konuşanlar, alt akla sahip olanlar, avamlar ...üst akla anlayamaz. Evet. Alt, halkın konuştuğu dil... ...alt dil... ...üst dili anlayamaz. Onun için Mevlana'nın o divan-ı ...anlayacak adam yok. Üst akıl ya. Kur'an-ı Kerim de onun için iki manalı gelmiştir. Yani... ...seb'an minel mesâni vel kur'ânî azim diyor ya... Evet. ...iki tane mana var. Birinci manasını herkes okuyor... ...anlatıyor... Herkes bir şeyler izah ediyor. Ama üst manaya anlayabilmek için aklın sıçramış, üste çıkmış olması lazım. Yani hakimler, arifler, Allah dostlara. Baktığı zaman Allah'ın firaset nuruyla bakanlar, Kur'an-ı Kerim'in o ikinci anlamını, o üst anlamını anlarlar, hissederler. Ama çoğunlukla anlatamazlar. Eğer anlatırlarsa Yunus Emre'nin dediği gibi Aşık dediğin deli olagan olur. Herkes deli der o zaman. Evet. Herkes deli der. Çünkü normal akılın üzerinde üst bir akılla yürüyorsun, üst bir akılla hareket ediyorsun. Normal insana göre bir aklın olmadığı için, genele uymadığın için senin adın delidir. Yani zahiren bakınca deli. De delidir. İşte, i̇şte onun için velilik, delilik sırrı birbiriyle bu şekilde yakınlık arz eder Onun için Mevlana Hazretleri buyuruyor vefat ederken. Beni anlayacak adama hasret gidiyorum diyor. Onun için divanı kebirini yani divan şemsi üst akıllara yazmış. Evet. Hiç kimse onu okumuyor. Çünkü herkes alt akıl, üst akıl yok. Çok az insan. Herkes mesnevi manevi, Mevlana'nın mesnevisini okuyor. Alam tabakasına yazmış durumu okuyun serbest. Orada geniş bir alan, orada her şey elle tutulmuş gibidir. Herkes her şey e, üç boyutludur. Her şey anlaşılabilir. Herkes zaman ve mekân her şey zaman ve mekan sınırları içerisinde olayları görebiliyorsun, eline tutabiliyorsun, anlayabiliyorsun. Mesnevi bu. Onun da anlaşılması için şerler yazılmış. Hocam. Onun bile anlaşılması için şerhler yazılmış. Kebir bin kişi bir kişi için yazılmıştır. Evet. Mesnevi okuyan çok insan görüyoruz. Mesnevi okumaları, mesnevi okumaları, mesnevi dersleri, mesnevi dersleri. Hadi bakalım bir de divani kebir dersi versene. Zor bir iş bu. Evet. Mesnevi dersi herkes verir. İlkokulu öğretmeni bile mesnevi dersi veriyor. Ama divani kebir dersini verebilecek adam bulamıyorsunuz. Nerede işte o o büyük mesnevi hanlar, nerede o büyük e, büyük kafalılar, Nerede o üst dili kullanabilenler, o üst akla sahip olanlar? Evet. Nerede onlar? Onlara göre yazılmış. O da Mevlana'nın özel, individüel, bireysel bir zevki. Herkes okumasın. Herkes anlamasın. Aşıklar okusun, aşıklar anlasın. O yüzden benim aklım büyük değil. Ama aşkım var. Ha Bereket için okunabilir divani kebir. Okursun, bir zevk gelir oradan. O senin imanını artırır. Anlamasam da zevk duyun diyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i araçabilmiyor bizim Türk milleti. Okuyor ama bir manada Allah tazeliği geliyor Kur'an'dan. Manevi gıda, şey, gıda alıyor. Manevi gıda alıyor. İmanı o artırıyor. Araçabilmiyor ki. Bilmeye de gerek yok zaten. O zaman biz divan-ı okumayalım mı? Oku ama anlamıyorsun. Yine de oku. Bereket için oku. İman nurunu artar. ...o ifade ettiği manaların altında... ...ilk ifade edenin kalbinde... ...hangi ışık vardı... ...o ışığa göre kaleme döküldü... ...o kaleme dökülen ibareleri okur... ...kuvvetli bir... ...rabıta kurabilirsen... ...yani empati kurabilirsen... ...o empatinin ışığı altında... ...Mevlana'nın yaşadığı ruh halinden... ...senin haline haller yansın yavaşlar... ...Kur'an-ı ya. Kerim'deki ...Kur'an-ı Kerim'de empati kurarak... ...okursan... ...Allah'a göre bir empati gelir... En büyük empati de olur. Allah empatisi. Allah'a rabıta. En büyük rabıta o. Evet. Muhterem Hocam, Mehmet Ali Efendi, Esad Efendimizin oğlu, işte Konya'da e, bulunduğu zaman da onunla alakalı bir hatıra var. E, dinleyicilerimize bundan bahsedebilir misiniz? Mehmetal Efendi, Konya'da ne tür bir gayeyle bulunmuş? Efendim, dinlemek, dinlenmektir diyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dinlemek, dinlenmektir. Dinleme esnasında hareketsiz olmak lazım. Dikkat edin. Tefekkür esnasında da hareketsiz olmak lazım. Hareketli olarak tefekkür edemiyorsunuz. Dinlemek, dinlenmektir. Yani vücut organları hareket etmeyecek. Sakinleşeceğiz. Hiç kımıldamayacağız. Sahabe-i kiramın peygamberimizi dinlerken Meçhede bazen kuş girer diyor Ebu Zergifari radıyallahu anh. Bize ağaç, taş zanneder. Evet üzerimize konardı diyor. Yani o şekilde bir dinliyiniz ki dinlenmiştik ki dinlenme pozisyonunda dinleyeceğiz. O da namazın ettihiyatı formudur. Namazda ettehiyyat'ı okurken vücudumuzun aldığı şekil, form, nasıl o şekli almak. Öyle dinlemek lazım. Ama bugün bir sohbet yaptığımız zaman o şekilde dinleyenlerden bulamıyoruz ki. Hutbe dinleme formudur. Hutbe dinleme formu nedir? Namazın ettehiyatısındaki gibi dinleme formudur. Sohbeti dinleme formu da hutbe dinleme formundadır. Sohbet başladığı zaman eller iki dizin üzerinde gözler sağa, sağda solda gezmeyecek ve baş öne eğik Kalpte Allah'ı görüyorsunuz, onu okumaya başlıyorsunuz. Ve kulak o sessizlik, o sükûnet içerisinde gelen sözlere, gelen sohbetlere açık bir anten gibi kalbinin noktayı süveydasına malzeme olarak gönderecektir. Hiç kımıldamak yok. Sükün, sikîneti gerektirir. Sükün ve dinlenme ve hareket olmadığım için sikînet de olmuyor. Nöşün sekinetinmesi için üzerimizi sekinet. Yani Allah'tan gelen o bilemediğimiz feyiz nedir mahiyeti bilemiyoruz. Kaplaması için sükunet lazım. Evet, huzur lazım. Allah'ın önünde hazır olmuşluk, peresans hazır olmak, hazır olur. Bir büyük zatın öndesin. Saygıyla duruyorsun. Boynu büküyorsun, bekliyorsun. ne gelecek bilmiyorum ne gelecek ben de bilmiyorum ama büyük bir zat var önünde Allah sükunet ol hareket etme sakin ol dikkat et yavaş yavaş dinle o büyükle bütünleşmeye çalış anlamaya çalış bütün antenlerini bütün dikkatini bütün kulağını canını gönlünü kalbini aşkını beynini Bütün dikkatini ona yönlendir. Diğer her şey ağıyar kalsın çünkü meydana yar geldi. Ne? Evet. evet. cep telefonları var hocam tabi yani cep telefonu olunca insan o huşuyu, o sükuneti yakalaması biraz sohbetlerde de namazda da biraz zor oluyor tabi yani. İnsanlar cep telefonu hakkında bir iki kelam etmek isterim ama. dinleyicilerimiz belki üzülebilirler yani, diye, böyle hocam, cep yani, telefonları hakkında, şey, internet e, hakkında da fazla öyle. konuşmak istemiyorum. E, hocam, cevap şimdi, vermemek bu konuda, ya. cevap vermekten daha güçlü bir cevaptır. Şahsi kanaatim. Evet, hocam, hocam, gelelim hocam, Mehmet Ali, Ali Efendi'yle. Pir de, Efendimiz evet. Esad-ı Erbili Hazretlerinin Kıddüs'e Sürrühü'l-Aziz oğlu Muhammed Ali Efendi Konya'da. Konya'da. Evet. Efendim, Mevlana'nın tesiri mi, neyin nesi bilmiyorum ama rahmetli Sami Efendi Hazretleri bu Karaman'a özellikle Konya'ya bir zamanlar çok peygamber gelmiş. Anadolu'da Karaman'a, özellikle Karaman'a. Hatta Karaman için rahmetli Sami Efendi Hazretleri Kuddise Sürrül Aziz diyordu ki Medine'nin havasını ben Karaman'da buluyorum. Yerin altı peygamber dolu. Konya'da da var. He. Onun için evliyaların %70'i, %60'ı köken olarak hep Karaman ve Konyalıdır. Rumeli göçleri hep Karaman ve Konya'dan olmuştur biliyorsunuz. He. Bu laf boş bir laf değil. Yerin altında fışkıran peygamber vahiy nurları var o topraklarda. Tereketli topraklar ya. Yani. O, o toprakların insanları davasına ihanet etmez. Yani çok kuvvetlidir. Yani iman olarak konuşuyorum. Evet. İman her yerde iman kuvvetli. Orada bir farklı bir hava var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. İman var ama onu hissediyorum. Evet. Konya'ya gittiğiniz zaman Mevlana'dan ve hatta Sami Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi yerin altında pek çok peygamberler ve peygamber nurları var. Konyalılar Esad erbiliev Hazretlerine geliyorlar. Ve kendisini Efendim buyurun Konya'ya gelebilir misiniz diyorlar. Yaşlı tabii Esad erbiliev Hazretleri. Oğlu Mehmet Ali Efendi İstanbul Darülfünun'dan mezun. Kelam dalında doktora yapmış. iki tane de doktora tezi olan bir zattır. Üsküdar Selimiye Camisi'nde de nakşi usulünce irşatla görevli bir zattır. Diyor ki ben size oğlum Mehmet Ali Efendi'yi yollayayım diyor. İnşallah kabul buyurursunuz. Evet. Ve Esad Erevili Hazretleri oğlunu sohbet için, ziyaret için Konya'ya gönderir. Merhum Mehmet Ali efendi oğlu Konya'ya gider. Sohbetleri yapar, Mevlana'yı ziyaret eder. Efendim ilim sohbetleri yapar, gönül sohbetleri yapar. Konya'daki ihvanla bütünleşir. Onlar da hem hal olur, manevi zevkler yaşarlar. Konya ihvanı başta Dici Mehmet efendi olmak üzere Herkes ona büyük bir hürmet ve büyük bir saygıyla hizmet ederler. Evet. Ve büyük bir samimiyetle, büyük bir muhabbetle bağırlarına basarlar. Ve Mehmet Ali Efendi gösterilen bu hüsnü teveccühten dolayı fevkalade duygulanır. Ve İstanbul'a dönünce durumu sitahişle babasına övgüyle anlatır. ...böyle misafirlik yaptı Konyalılar... ...şöyle misafir yaptı Konyalılar... ...böyle ağırladılar babacığım diye... ...uzun uzun anlatır. Esad Erbil Hazretleri... ...Kuddüs-ü Aziz... ...bundan çok duygulanır. Ve iltifat dolu... ...çok nazik bir mektupla... ...Dişi Mehmet Efendi'ye... ...teşekkür eder. Evet. Hakikaten Konya... ...şu dikkatimi çekti benim... ...tabii yaşım 65. İhtiyarladım artık. Bir düğün olacağı zaman... ...düğünü sokakta yapıyorlar. Düğüne tanıdık, tanımadık... ...herkes geliyor. Fakir geliyor... ...deliler geliyor, dilenciler geliyor... ...yoksullar, fakirler... ...tanıdıklar, tanımadıklar... ...eş, dost, düşman, ...kedi, köpek, kuş... ...tavuk, kedi... ...hepsi geliyor. Herkes nasipleniyor. Herkes geliyor. Ve... ...sofra kurulduğu zaman da... ...düğün sofrası... ...en az en fakir bile olsa... ...bir altı yedi tane yemek oluyor. Bamya ortada... ...veya sonunda neyse geliyor. Yemek şahat artacak olursa... ...o yemek... ...böyle Kur'an kurslarına yollanıyor. Talebe yurtlarına gönderiliyor. Fakir evlerine, yetimlere yollanılıyor. Rahmetli Hulusi Baybal abi anlatmıştı. Evet. Oğlum... İşte galiba Sami oğlu Sami, Profesör Sami kardeşimiz, galiba onun düğününde davet yapacak, yemek yenecek. Tabi kalabalık çok, Doktor Hulusi Bayba'nın çevresi çok geniş. O da çok çile çekmiş bir Allah dostuydu. Efendim, 10 bin kişi gelecek diye ona göre yemek hazırlatmış Hulusi Baybalı abi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Beni severdi rahmetli. Böyle kur, buluştuğumuz zaman beni bir kucaklardı. Ben de onu seni Türkçe de seviyorum. Seni Fransızca da seviyorum. Jotem, jotem derdim. Evet. O da gülerdi. E, temaza, bir adamsın ya ilahi derdi bana. <gülüyor> Böyle takılırdık birbirimize. Mübarek bir zattı. Yani gözlerim hala onu arıyor. Allah şifa etmenin ayrı. Ilişkisi. Amin, amin. Yani duygulandım, gözüm yaşardı şimdi. Allah rahmet eylesin. Büyük insandı. On bin kişilik yemek pişiriyor. Tabii Konya'da düğün yemekleri sabahleyin muhterem abi gidiyor. Her düğünde böyle kapak açma töreni. Kapağı açıyor, bir ayet örgüsü okuyor, dua yapıyor, ayrılıyor. Konya'nın bir geleneği bu. E. Bu gelenek Allah razı olsun, muhterem kardeşlerimiz hala devam ettiriyorlar. Berekettir. İmandır o. Yeyin o yemekten. Gökteki kuş da yiyor. Kapıdaki köpek ve kedi de yiyor. Fakir ve doksun sen Kedi köpek de yiyor. Hepimiz bütün mahlukat yiyor. Yemedik yok. Herkese açık. Türkiye'nin hiçbir yerinde her yere açık sofra yok düğünlerde. Evet. Çok nadir bulunur bu. On bin yemek yaptılar. Pişirildi. Kapaklar açıldı. Misafirler gelmeye başladı. Peygamberimizin sünneti bir sofra kurulduğu zaman işte Hendek Savaşı'ndaki olan olayı biliyorsunuz. Sofralar onarlı olacak. On kişi. Ne on bir olacak ne dokuz. Onarlı. On kişi. Hikmet nedir hocam peki? On... Peygamberimiz öyle uygulamış. Evet sünnet. O işte geniş bir zamanda anlatırım. Vakit geldiği zaman. Sofrada yani düğün sofralarında 10 on kişilik. Dokuz kişilik değil. Evet. 11 kişilik de değil 10 kişi olacak Tabi yemekler yeniliyor Falan Ancak Türkiye'nin her tarafından Eş, dost, ahbap, tanıdık Konya'nın ilçeleri, köyleri O kadar çok adam gelmiş ki Gelini de Rahmetli Bayval abi galiba saydırmış 30 bin kişi gelmiş 3 katı ya Yemek 10 bin kişilik Gelenler 30 bin kişi ...yemek yine de arttı diyor. Evet. Artanları... ...talebe yurtlarına, Kur'an kurslarına... ...fakirlere, yoksullara... ...üniversite öğrencilerine... ...yetimlere, miskinlere... ...öksüzlere... ...darda kalanlara... ...hepsini dağıttık. Yine arttı. En son artan da... ...üç beş böyle bir... bir, bir, bir ...kazanı dibi... ...onlar da geldi kediler, köpekler yeniliyor... Herkes dedi. Herkesi nasiplenmiş. 10 bin kişilik pişiren yemek 30 bin kişiye yetti. İşte bereket budur. O peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in endekarindeki Endekarim, evet. biliyorsunuz o bir tandır vardı. Peygamberim evet. tandıra elini sokuyor alıyordu, alıyordu, alıyordu. 3000 bin kişiye, 2 bin kişiye ne kadar sahabe varsa hepsine yetti ve yine de arttı. Aldıkça kapatıyordu. Aldıkça kapatıyordu. Sayarsanız, açar bakarsanız bereketlidir. Gidiyor. Bitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin manevi mirasına sahip olan insanlar da Peygamberimizin bu türlü mucizeleri keramet olarak gerçekleşebilir ve bunun birçok örneği vardır. İşte Hulusi Baybel Abinin düğün yemeği de böyle bir yemekti. Allah rahmet eylesin. Aklıma neler geldi, şimdi neler geldi. Allah rahmet eylesin. Evet hocam. Hocam bu Valide Sultan Hazretleri'nin de yine Konya ile alakalı olduğu için yani biraz vaktimiz var. Esad Efendimiz'in muhterem eşi Valide Sultan Hazretleri'nin de Konya ziyareti var. Kısaca bundan da bahsedebilir misiniz? Evet. Hazreti Mevlana'nın türbesinin açılmasından az önce Esat Efendi Hazretleri, hanımı Valide Sultan annemiz ziyaret maksadıyla Konya'ya gönderir. Hanımını Konya'ya gönderir. Evet. Yıl 1926 senesi civarıdır. Ve ben bu bilgiyi, Efendim'e söyleyeyim, Dişi Mehmet Efendi'nin kitabını yazmıştım, yayınlamıştım. Evet. Elhamdülillah. O kitabı hazırlarken kendi aile çevresinden ve yaşlı İhvan abiler vardı Konya civarında, Konya'nın içinde, daha doğrusu o zamanlar kitabı hazırladığım yıllarda bu 1926 senesini onlar söylüyorlar. Eselib Hazretlerinin hanımı Valide Sultan annemiz Konyayı 1926 senesinde ziyaret etmiş. Evet. Büsumehmed Efendi'nin annesi. Ve hanımı Valide Sultan Hazretleri'ne çok güzel bir şekilde ağırlamışlar. Konyalıların en büyük özelliği zaten bu. Evet. Ona Hazreti Mevlana kuddüs Ruh ve Şemseddin Tebrize Kuddüs-ül Ruh ve Hazreti Sadreddin Konevi'nin kuddüs Ruh'un türbeleri ziyaret ettirilir. Üç türbeyi Valide Sultan annemiz ziyaret eder. Evet. Çok memnun kalır. Çok feiz alır. Öyle güzel bir ağırlama olur ki Valide Sultan Hazretleri çok hoşuna gider. Hep saygı, hep edep, hep incelik, hep terbiye. Konya, yani Mevlana orası. Tabi incelik olacak. Tabi kibarlık olacak. Tabi sehavet ve cömertlik olacak. Sohbetler, ziyaretler yapılır. Hediyeleşmeler birbirini takip eder. Gönülden alışverişler olur. Özet olarak bu ziyarete maneviyat zirve yapar. Gözler yaşarır, iklim yaşarır. kalpler çarpar, hayat olur, can olur, iman olur, ışık olur, her şey olur. Bir gönül ziyareti gibi. Evet, valide sultanımız Bu misafirlikten oğlu Mehmet Ali Efendi Hazretleri gibi onun yaptığı ziyaretinde gördüğü hürmetin aynısını görünce çok duygulanır, çok etkilenir. Ve Eser Hazretleri bakın, oğlunu yolluyor, hanımını yolluyor. Yaşlılıktan dolayı kendisi gelememiş. Artık yolculuğa tahammül edemiyor, kaldıramıyor mübarek. Öylesine ki Hasip Efendi 1900 24 senesini anlatırken Kastamonu'lu hasim efendi her gün saat 8.30'da her gün doktor gelirdi diyor. Her gün muayene ederdi ve her güne göre ilaç ve hap verirdi diyor. Evet. Ne rahatsızlığı varsa tabi yaşlılık ki yaşı 80'dir o zaman veyahut da 80'e yaklaşmıştır. Yani vücudu her gün doktor muayenesinden geçmek durumunda. Kim bilir Menemen'de ne sıkıntılar çekti. Evet. Yani vücudu artık 85 yaşında bir insanın, 86 yaşında bir insanın nasıl olur? İşte kendisi gelememiş. <gülüyor> Gelemediği için de Esad erbilazetleri üzülmüş yani gitmek istiyor ama bedeni müsaade etmiyor. Artık yaşlanmış. ihtiyar Ama gerek hanımı, gerek oğlu. Allah ikisine de rahmet eylesin. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Konya'da memnun kalmışlar. Ben de diyorum ki Allah Konya'yı seviyor. Diğer vilayetleri sevmiyor. Hepsini seviyor. Konya'nın yeri bir başka. Konya, Konya'dır. İkonyum değildir. Vesselam. Evet. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Ee, hocam, ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Bir programın da sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.